Sivil Anayasa Riskler ve Olasılıklar Hazırlayanlar Fuat Keyman, Ömer Madra, Mithat Sancar, Ersin Kalaycıoğlu ve Ali Yaşar Sarıman Sivil anayasa tartışmaları riskler ve olasılıklar programının beşincisini yapıyoruz açık radyoda 94.9'da ve bugün biraz da anayasa yapım sürecini muhalefetin de ne şekilde bu sürece katkıda bulunduğunu ya da bu süreci biraz da engellemeye engebeye uğratacağını konuşmak gerekli olur diye düşündük. Fuat Keyman'la başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi bu programımızda daha sonra da Sabancı Üniversitesi'nden Ersin Kalaycıoğlu'yla da yine bu muhalefetin rolü üzerinde de bazı konularda konuşacağız. Merhaba Fuat. Merhaba. Evet, bugün anayasa tartışmalarının giderek zor hal aldığını bunun giderebilmek için ...nasıl formüller... ...nasıl bir mücadele biçimi... ...yapılacağını konuşmaya da devam ediyoruz. Bugünkü konuyu da biraz... ...muhalefetin rolü üzerinde... ...özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi'nin... ...rolü üzerinde konuşmaya hasredelim dedik. Evet. Şimdi... Bugüne kadar bu beşinci program geçen programda esasında muhalefetin bir boyutunu konuşmuş olduk. O BDP'yi konuştuk. Fakat tabii muhalefetin iki tane önemli daha boyutu var. Bunlardan bir tanesi CHP. CHP çünkü bundan önceki anayasaların hepsinde kilit ve ana aktör olmuş. Yani 24 olsun, 61 olsun burada çok önemli bir pozisyonda var. Hatta 82 anayasasında da bir anladığı büyük bir darbe yemiş ilk başta çünkü kapatılmış falan ama baktığımız zaman o devlet merkezci modernleşme dediğimiz devlet merkezci yönetim dediğimiz bir bir yapı içinde olmuş bir parti fakat bugün e, muhalefet etti ama e, CHP'nin e, özellikle Kürt sorunu olsun başkanlık sistemi olsun ne diyeceği, ne dediği katkı verip vermemesi çok önemli. Çünkü belli sıkışma alanlarında ki bugün Türkiye'de hem başkanlık bağlamında, hem başkanlık tartışması bağlamında, hem de Kürt sorunu bağlamında bir sıkışma var. Bu sıkışmanın açılmasında muhalefetteki bence en önemli aktör CHP. Tabii MHP de çok önemli. Çünkü MHP de bence iki tane olumlu bir eğilim içinde oldu bugüne kadar. Bunlardan bir tanesi masada oturdu. Yani BDP ile e, tabi AK Parti ile başka bir ilişkisi var ama özellikle BDP ile yani bu Türk milliyetçiliği Kürt milliyetçiliği dediğimiz milliyetçilik e, girdabına düşmüş kürsör dediğimizde bence MHP e, bugüne kadar BDP ile oturaraktan ki ben e, bu bizim e, anayasa raporumuzu ve projemizi Anayasa Komisyonu'na sunarken oradaki MHP'li arkadaşları da görüştüm. Daha önce üst düzeyle görüşüp onlardan katkı aldık. Çünkü bize üç tane çok önemli ismini yolladılar. Bu araştırma için milletvekili olan ve başkan yardımcılığı pozisyonunda. Yani öyle bir bir kere masada oturarak çok önemli bir olumlu eğilim içinde oldular. İkincisi de bence MHP'nin ve, ve, ve Sayın Bahçeli'nin söylemi bu ulu bir Geçen programda konuşmuş olduğumuz Ulu Dere'de her ne kadar onlar da e, terör bağlamında görmekle birlikte e, daha olumlu gibi geldi. Yani e, Aynı o kadar... İdris, yani olayı daha yani. da derinleştirecek, olayı daha da e, kutuplaştıracak, olayı daha da e, iki kesim arasındaki bu algılardaki olumsuzluğu körükleyecekten ziyade daha bence e, daha istikrarlı, daha daha e, biraz geride duran bir pozisyon aldılar. O yüzden MHP'de e, bu an di bence altı çizilmesi gereken bir bu anayasa çıksınla doğru bir bir eğilim içinde. Bir Fakat meşruiyet temeline. Evet e, evet. evet Bunu buna altını çizmemiz gerekiyor. Evet, Fakat esas önemli aktörümüz, esas kilit aktörümüz CHP. Yani bu sıkışmalarda biz zaten sadece bu anayasa çalışması değil, genelde Türkiye'nin gidişatı ile ilgili. Bu son 10 yıldır sürekli söylediğimiz olay. Çünkü hepimizin bildiği gibi, yani AK Parti bugün hegemonik bir parti çok egemen bir parti, çok güçlü bir hükümet ama AK Parti esasında bir anlamda merkezin dışından gelen, toplumdan gelip merkeze giren ve bugün merkezi bir anlamda tutan bir bir parti. Buna karşın CHP esasında hem devletle ilişkilerinde hem toplumla ve bu sekülerlik diyelim, laiklik diyelim, cumhuriyet modernleşmesi diyelim bu bağlamında belli alanlarda açılım da yaratabilecek bir parti. Biz hep dedik ki CHP ne kadar proaktif olur sa CHP ne kadar vizyoner olursa CHP ne kadar AK Parti ile siyasi dengeyi oluşturacak bir vizyon içinde olursa esası Türkiye'nin sorunları o kadar çözülebilir. Yani biz bu ana e, Ulu Dere olayında e, bizim konuştuğumuz gibi CHP de tabii ki Sezgin Tanrıkulu gibi kişiler konuşulur ama yani Kemal Kılıçdaroğlu Bey'in çıkıp e, bu bir vatandaşlık meselesidir. BDP masada oturması gerekmektedir. Burada bu şekilde bir tavır olamaz. Yani CHP'nin tavrı biraz Ulu Dere'de de şey oldu. Yani başbakan ve genelkurmay başkanına dönük olarak bir tabii muhalefet partisi olarak yapacak ama daha vizyonerlik esasında daha eşitlik vatandaşlığa daha daha Türkiye'nin geleceğine dönük bir müdahalede bulunmak yani daha etkili olmak o yüzden CHP esasında ne kadar etkili olursa vizyoner temelde e, o kadar esasında bence önemli e, ikinci alanı e, bu tabi e, başkanlık sistemi yarı başkanlık sisteminde e, biz e, Sivil toplum olarak e, parlamenter demokrasiye çok sahip çıkıyoruz. Parlamenter demokrasinin güçlenmesini için çalışıyoruz ve diyoruz ki tüm sivil toplum aktörleri bence e, kendim de çalıştığım için biliyorum. E, bütün önerilerini e, bu başkanlık ve yarı başkanlık sisteminden ziyade e, bu parlamenter demokrasiyi nasıl ...güçlendireceğiz, nasıl katılımcılığa açacağız, nasıl bir siyasal kültür olarak daha e, müzakereci, katılımcı bir e, siyasi kültürü Türkiye'de yaratacağız. E, bu bağlamda yaptık biz çalışmalarımızı. O yüzden biz yani sivil toplum aktörleri olarak e, sadece akademisyenler, entelektüeller değil, sivil toplum olarak da biz parlamenter demokrasiye sahip çıkıyoruz. Şimdi... Orada ben CHP'den burada hakikaten vizyoner yani bizim mesela yapmış olduğumuz bu çalışmadaki yüz öneri gibi yani ben parlamenter demokrasiyi güçlenmesini istiyorum çünkü bu bağlamda şunları, şunları, şunları, şunları söylüyorum gibi bir bir ben tavır içinde olmasını istiyorum. Yani e, nasıl e, hükümet e, bu bütün anayasa e, süreci içinde bir tarafta masada otururken birdenbire bir başkanlık sistemini getirdi, bir tarafta masada otururken birdenbire e, bu senin alanlarında da giriyor mesela, kentsel dönüşümle ilgili büyük bir yasayı getirdi. Yani e, CHP'nin yapmış olduğu muhalefetin şöyle bir eksiği oluyor, bu muhalefeti yaparken birdenbire biz hükümetin başka bir ama çok ciddi bir alanda yani e, bütün bu kentsel dönüşüm gibi yani inşaat sektöründen tutun e, Türkiye'nin ekonomisini ekonomiden tutun birlikte yaşamaya kadar yani biz hakikaten bu kentsel dönüşüm projesi birlikte şehirlerde yaşayabilecek miyiz yoksa farklılıklarımız olmayıp şehirlerimiz sadece güzel binaların oldu ama tek tip insanların olduğu yerlere mi dönüşecek yani hep böyle bir vizyon temelinde bir ileriye dönük bir, bir, bir, bir hükümet e, çıkışı olduğu zaman biz CHP'yi e, bir Biraz daha böyle günlük söylemler düzeyinde hükümete muhalefet yaparken görüyoruz. O yüzden benim CHP'den beklentim yani bu süreçte hem başkanlık, yarı başkanlık tartışmaları hem Uludere bağlamında Kürt sorunuyla ilgili tartışmalar ama aynı zamanda bu kentsel dönüşüm projeleri yani giderekten kanun kararnameler, bakanlıkların güçlenmesi, belediyeliklerin güçlenmesi temelinde Türkiye'nin yeni bir idari yapıya gitmesi bağlamında çalışkan olması, öneriler getirmesi ve öneriler getirerek de şunu söylemesi. Yani sizin yaptığınız tamamıyla hatalıdır değil. Evet Türkiye'nin kentsel dönüşme gereksinimi var fakat vizyon kentsel dönüşüm vizyonu şöyle olmalıdır. Evet Türkiye'de bir idari anlamda sorun var ama bunun çözümü başkanlık, yarı başkanlık değil. Bakın ben size gösteriyorum. Bunun çözümü parlamenter demokrasinin şu alanda kurumsallaşması şu şekilde reforma gitmesidir gibi daha böyle kutuplaştırıcı, daha diyaloğ Engelliciliği bilakis hükümeti diyaloğa çağıran ya ama bu konularda diyaloğa çağıran yani oturalım o zaman kentsel dönüşüm nasıl olmalı lazım bu anayasa temelinde onu tartışalım oturalım kür sorunu temelinde eşit vatandaşlık temelinde biz vatandaşlığı nasıl ortaya koyacağız nasıl yapılayacağız bunu tartışalım oturalım parlamenter demokrasi yarı başkanlık tartışmasını esasında hangisi daha iyi ama daha e, özgür daha daha sistemik daha ampirik verilerle tartışalım gibi bir muhalefet yapması gerekiyor. Ve bunu CHP yaptığı zaman bence... MHP ve BDP'den çünkü onlar bir anlamda ideoloji partileri. Yani işte bir milliyetçiliğin partisi, diğeri başka bir milliyetçiliğin partisi olabiliyor. Yani ama CHP yaptığı zaman hem bu Türkiye modernleşmesindeki özel önemi, gerçi şu anda son dönemlerde kaybetti bu önemi ama hem de yani esas ana muhalefet partisi olduğu için Türkiye'yi kutuplaşmadan çıkartabilir. O yüzden bence CHP'nin AKP hükümetine karşı muhalefet yaparken biraz bir de kendisini başka bir yerde ciddi anlamda konumlanması gerektiğini düşünüyorum. Bu da vizyoner olması, çalışkan olması, üretmesi ve insanlara bakın bizim kentsel projemiz budur demesi. Bizim parlamenter demokrasi projemiz budur demesi. Bizim çevre projemiz budur demesi. Bizim kür sorunuyla ilgili projemiz budur demesi. Yani bu muhalefet güçlü olsa mesela bir Almanlardaki yeşiller gibi bir muhalefetimiz olsa o zaman Tabii AK Parti ile ilgili olan bir takım eleştirilerden de daha açılımlar yaratabileceğiz. O yüzden muhalefetin de güçlü olmasını sivil toplum olarak talep etmeliyiz diye düşünüyorum ben. Evet bu noktada programda yani şöyle bir sonuç çıkıyor. Son programda da tartıştığımız eksen buydu yani önümüzde Türkiye'nin önünde uzun pek çok defa görüldüğü gibi uzun yıllardan beri önemli bir toplumsal mutabakat sağlanacak bir yani tabir caizse şeyi tekrardan toplumsal kontratı sözleşmeyi pekiştirmeye yönelik bir e, fırsat var bu anayasa yapma süreci dediğimiz şeyde bu fırsatın kaçmaması için neler yapılması gerektiği konusunda işte fikir yürütürken daha önceki programlarla birlikte e, bir de e, yani Kürt sorunun e, önemli bir engel oluşturabileceği konusunda yaklaşımların özellikle de Roboski Uludere e, katliamı üzerinden bir de bu başkanlık sisteminin şimdi öne sürülmesinin fırsatı kaçırmakta bir nokta olabileceğini konuşuyorduk. Bir üçüncü noktada biraz bu programda üzerinde durduğumuz gibi muhalefetin özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhalefetteki sorumluluğu, vizyoner yaklaşımı. Bunu şimdi Sabancı Üniversitesi'nden Ersin Kalaycıoğlu ile de da biraz daha tartışmaya çalışalım. Günaydın Ersin Kalaycıoğlu Günaydın efendim evet, Fuat Keyman'la beraber Sivil Anayasa Tartışmaları Riskler ve Olasılıklar Programımızın, programımızın Beşincisini yapmaktayız Ve konuyu getirip e, bir, Bu anayasal e, sürecin Türkiye'nin önündeki önemli bir fırsat Olması e, Ama bunun da kaçırılabilmesi ihtimali üzerinde konuşuyorduk Özellikle daha önceki programlarda Kürt sorunundan ve bir de işte bu parlamenter demokrasinin bir ana başkanlık tartışmalarıyla bir şekilde zedelenmesi bir üçüncü engel olabilir mi diye muhalefetin rolü üzerinde de biraz düşünmek istedik. Yani özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir vizyoner, temelli bir muhalefet ...yapması gerekir mi diye... ...bu konuda biraz konuşabilir miyiz? Tabii memnuniyetle. Evet, yani... ...nasıl bakıyorsunuz? Şimdi... E, ...başkanlık meselesi üzerine gayet basit bir şey söyleyeceğim... ...böyle bir problemimiz yok... ...sadece başbakan ve yakınındaki bir seyyetin... ...bunu gündemde tutmak için çabaları var... ...çok küçük bir azımmı Evet. Onun için tuhaf bir durumdayız yani o konuda. E, biliyorsunuz... E, ...birçok... E, ...yani... E, görüş yayınlandı, kamuoyu yoklaması yayınlandı. E, bizim yapmış olduğumuz gibi araştırma grupları var. Onlar toplandı ve burada tartıştı. Bu gruplarda çok farklı gruplardı. yani İPEM'i, İstanbul Politikalar Merkezi'nin grubunda da bulundum. Ben Abant e, toplantısında da bulundum. Çok küçük azınlıklar dışında bu konuyu gündeme getiren e, kimse yok. Dolayısıyla onu bir kenara bırakabiliriz diye düşünüyorum. O gündem maddesi ol, olabilecek bir husus değil. Şimdi anayasa yapımı süreci tabii. Ee, çeşitli tasavvurların ön plana çıkacağı ve bir araya gelip e, belirli bir orta yol mu bulunacak bunlardan biz diyalektik düşüneceğiz tez antitez şeklinde çarpışacak bir sentez mi çıkacak ortaya ee, bunu her adı zaman gösterecek e, sonuç itibariyle ama böyle en azından herhangi bir konuda iki görüş yokmuş gibi gözüküyor çok daha fazla görüş var ee, onun için e, yani bir ana muhalefet ile iktidar partisi arasındaki bir pazarlıktan ibaret bir şeymiş gibi gözüküyor çok daha geniş bir çerçevede ortaya çıkıyor. Burada tasavvur farkları nerede belirleniyor? Onu da anlama durumunda değiliz bu aşamada. Çünkü biraz gizli kapaklı yürüyor. Yani metnin yazımı sırasında kendilerine bir takım çabalar aksettirildi. Işte bizim yapmış olduğumuz gibi. Bunları topladılar ama bunları bizimle paylaşmadılar. Yani bunların bir taramasını yapmış olsalar, geldiği gibi değil ama belki kendilerinin e, formülü ettiği gibi bunu web sitesine falan koymuş olsalardı e, Büyük Millet Meclisi'nde. E, o zaman tabii ne tür e, önerilerde bulunulduğu falan daha iyi anlaşılacaktı. Ve Türkiye'nin bugünkü ortamında en azından bu sürece katılmış olanların tasavvuru nedir? Onu da anlamış olacaktık. E, dolayısıyla nereye kadar gidilebilir diye düşünebiliriz. Şimdi örneğin temel hak ve özgürlükler konusunda bir şeyler yazılmaya başlandı. Bizim programda yapmış olduğumuz tartışmalarda sivil toplum kuruluşlarından gelen arkadaşların mesela iyi yönetişim hakkının önemli bir insan hakkı olarak anayasada yer alması fikri vardır. Mesela bu fikri tartıştılar mı, ele aldılar mı bilmiyoruz ama henüz bu konuda herhangi bir maddenin içerisinde bu kavramın oluşturulmuş olduğunu ben görmüyorum. Bu eğer çağdaş bir demokrasi olacaksa Türkiye'de mesela onun için önemli bir gösterge olabilir. Bu fikri e, partiler nasıl algılıyorlar onu da temel itibariyle görebilmek mümkün değil. E, dolayısıyla burada yani benim görebildiğim kadarıyla e, bu parti tasavvurları e, aynı zamanda önerilen çeşitli maddelerin neler olduğu, görüşler vesaire biraz açık değil. Onun için ancak yazılan maddeler sızarsa basına, onlar vasıtasıyla bir ihtar bilgi alabiliyoruz. Ama şöyle bir durum da var, yani muhalefetin Cumhuriyet Halk Partisi dahil çok heyecanlanmış olduğunu söyleyebilmek mümkün de değil. Evet işte onları hocam ve Fuat evet. onları yani özellikle dedi tabii Cumhuriyet Halk Partisini biraz heyecanlandırmak yani bu bu fırsatı Türkiye'nin kaçırmaması için önemli çünkü bu son döneme baktığımız zaman her ne kadar size katılmakla birlikte başkanlık tartışmasının Erdoğan ve çevresinde ortaya atılan ve orada konuşulan bir bir tartışma olmak olmasına fakat bu bu tartışma bir taraftan bir taraftan da işte bu Ulu başlayarak devam eden Kürt sonundaki o çıkmaz bu yeni anayasayı engelleyebilecek gibi de gözüküyor. O yüzden de muhalefetin sadece, sadece bu ikisi değil birçok başka şeyler var yani mesela vatandaşlık tanımı filan gibi bunun evet. uzantıları var. Aynı zamanda hiç tartışmadınız şu aşamaya kadar. laiklik tasavvurları var. Evet. Mesela bir üçüncü son derece e, hassas olabilecek konulardan bir tanesi layıklık tasavvurlarıyla ilgili. Çünkü burada e, toplum aynı zamanda ciddi ölçüde Tabii. ayrışmış durumda. Farklı yaşam biçimleri biçimde ayrışmış durumda ve özellikle mesela batı kıyılarıyla ülkenin geri kalanı arasında hayat tarzları itibariyle ve hayat tarzlarına hükümetin yaklaşımıyla ilgili olmak üzere muazzam farklı görüşler var. E evet. Bunlar nasıl bağdaştırılacak? Yani, yani? işte burada CHP'nin biraz daha aktif olarak bunu çünkü bir anlamda elde edilebilecek, müzakere edilebilecek yerlerden birisi de bu yeni anayasa oldu değil mi? Yani, yani bu, bu fırsat o komisyon için belki şimdilik üretilmiş durumda. Ama genelde evet. iktidarla muhalefet arasında sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil. Bütün muhalefet arasında. Sadece meclis içindeki de değil. Dışındakiler dahil evet, olmak üzere. Evet. Örneğin medyadan gelen muhalefet, sivil toplum kuruluşlarından gelen muhalefet konusunda bir konuşma ortamı yok. Daha çok bir e, dövüşme, e, karşılıklı hakaret dağıtısı, aşağılama, dışlama, ötekileştirme, meşru görmeme karşılıklı olarak. Evet, ben gibi bir ortama. Bu şimdi bu, bu tür bir söylem mesela ben şimdi <gülüyor> hatırlıyorum bir miktar yakından da bakmıştım Güney Afrika Anayasası e, 8 senede falan yapıldı <gülüyor> bu süreçte böyle bir şey göz, gözükmedi e, Güney Afrika değil mi bir, bir, bir diyalog vardı diyalog var yani, bir yani. bunlar hani, şimdi mesele şurada bizim fikir ayrılıklarımız olacak hepimiz aynı şeyi düşünemeyiz böyle bir şey de zaten dünyada mümkün değildir fikir ayrılıklarını sadece biz Fikir ayrılığı olarak mı kabul edeceksiniz Yoksa vatan hainliği olarak mı göreceksiniz evet. Şimdi, Şimdi... Ikinci, ikinci Perspektifle yaklaşırsanız Ve karşısındakinin görüşünü e, Tamamen reddedilebilecek Ve hoş görülmesi mümkün olmayan Bir aşırılık olarak tanımlarsanız ister buna işte faşizm değil ister komünizm değil filan e, Bu tür terminolojilerle birbirlerine yaklaştıkları vakit Sanki konuşuyorlarmış gibi olmuyor Ben de heyecanlanmıyorum doğrusunu söylemek gerekir Evet Yani Anlatabiliyor muyum ortamı beraberce Türkiye'yi yönetmekte olan siyasal seçkinlerimiz beraberce bir ortak çalışma ortamı yerine ortak dövüşme ortamı biçimine getirmiş durumdalar bu Ondan noktada da pek biraz da işlerine Evet. Galiba. galiba öyle bu oldukça önemli bana görünen bir şey söylediniz onun bir Belki bir noktada birazcık daha açabilir miyiz diye bu programda yaklaşık bir beş dakikamız kaldığını görüyorum. Şöyle bir şey yani özellikle kapalı kapılar ardında götürüldüğü şeyi ve evet. önerilen maddelerin bilinememesi gibi bir Tuhaf durum aslında bütün belki de en sembolik bu sürecin demokratikleşmesinin yeterli olmadığına dair en sembolik anlam ifade eden bir şey. Maalesef ve Peki bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere muhalefet partileri yani bunu kim kapalı tutmaya çalışıyor? Sadece o hükümetin elinde hepsi. olan... Çünkü anlaşmışlar burada evet. Çünkü bunu açan mızıkçılık yaptı diyecekler. Ondan sonra en büyük risk masadan kalkma. Bir ee, de bu demokrasinin ee. kılıcı altında ee. tartışıyorlar bunu. Masadan kim ilk kalkacak? Kim ilk kalkarsa en büyük kayba o uğrayacak. Çünkü diğerleri onu suçlayacaklar. İşte sen anayasayı e, yapılmasını engelledin diye. Ve hükümet bunu gayet açık teklere etti. En son biz kalkacağız dedi. Ben bir de şunu söyleyeyim sormak istiyorum. Aslında sormak değil de şu konuda biraz 2-3 dakika konuşabiliriz. Sizin bizim bu yapmış olduğumuz çalışmada e, ortaya koyduğunuz çok önemli bir e, saptama vardı. Yani her e, ülkenin e, bu, bu tür anayasa sürecinde ya da yönetiminde bir anlamda ortaklaştığı bir ilke vardır. Evet, Örneğin Amerika'da bu ilke özgürlüktür. İsveç'te eşitliktir. İngiltere'de istikrardır. İsviçre'de dayanışmadır. Bizim evet. böyle bir ilkemiz yok demiştiniz. Fakat... TEPAV'ın yapmış olduğu araştırmalarda da halka sordular. Esasında bizim bu yapmış olduğumuz çalışma ve raporda biraz özgürlükle eşitlik gibi bir ilke çıktı. E, TEPAV'ın yaptığında da halka sordular. Halk esasında adalet ve özgürlük istedi ama o adaleti içine biraz girince orada da eşitlik var. Yani evet. bu muhalefette CHP'den şöyle bir şey bekleyemez miyiz? Yani bu heyecanlı olmasalar da yani bu topluma bakaraktan yani bu... Dört parti ve bu Anayasa Komisyonu ve Anayasa Komisyonu'nun dışındaki siyasal iklim bağlamında biraz CHP'nin bu eşitlik, özgürlük gibi fikirler ve ilkeler temelinde bir vizyon ve bir tavırda olması belki Eylül-Ekim'e kadar bu hükümeti sizin söylemiş olduğunuz ötekileştirici, dinlemeyici yapılardan biraz daha e, ...geri koyabilir... ya da o anlamda etkili bir muhalefeti bu bilir Tabii zorlayabilir. Kendi tasavvurunu yayınlayabilirler... ...ama bu konuda bir uzlaşma veya anlaşma yaptılar mı... ...onu da bilmiyoruz. Bakın açık söyleyeyim. Evet. Yani tam bilgiyle konuştuğumuzu düşünmüyorum burada. En azından sızmış bir şey yok. Ama bir herhangi bir şekilde... ...kendi tasavvurlarımızı koymayacağız. Çünkü o tasavvurları koydukları anda itibaren... ...işte buna dayatıyor diyecek karşı taraf. Anlatabiliyor evet. muyum? Böyle bir o da var. Yani... Çok ince bir buz tabakası üzerinde dans ediyormuş gibi gözüküyor bütün partiler. Onun için oyun bozucu, mızıkçı olmak istemiyorlar bir. Kendi tasavvurlarını dayatıyormuş gibi gözükmek istemiyorlar iki. Masadan en son kendilerinin kalkmış olduğunu iddia etmek istiyorlar üç. Buna göre giden bir süreç var şu anda. Evet. O yüzden bundan sonraki programda biraz bu süreçte biraz e, Ersin Kalaycıo sizin çalıştığınız bu e, aşırı merkeziyetçi e, evet. yönetim bunu biraz onunla ilgili konuşuyor. Evet, çünkü sürecin kendisinin de demokrasiyle doğrudan evet. doğruya demokrasinin gidişatı üzerine olduğu için bu sözün ettiğiniz şey çok önemli görünüyor evet. bana da. Yani böyle bir süreçten demokratik bir... Ve yani bundan sözleşmesi sonraki pro nasıl çıkacak? programı ya, şey yapın. Bu... Ben, ben, benim de işte beni de işte heyecanlandırmıyor dediğim bu. Beni evet. de biraz hatta e, biraz endişelendiriyor bu gidişat. E, çünkü gidişatta yani amaç daha çok e, üzüm yemekten çok bağcı dövmeye evet. doğru dönüyormuş gibi gözüküyor maalesef. Bir de bunu evet. böyle temalar halinde yaptınız için. bundan sonraki programı şey üzerine konuşalım. Yani bu hükümetin seçimlerden sonra almış olduğu aşırı ...yürütme demokrasisiz denen... aşırı merkeziyetçi yönetim evet. tarzıyla bu yeni anayasa yapma arası bir risk var mıdır diye. Evet tabii. Evet, olur mu? Onun üzerine konuşacağım. Peki tabii. çok teşekkür ederiz bugünkü programı bu şekilde tamamlanmış Yardım. oluyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek evet. üzere. Sivil anayasa riskler ve olasılıklar. Hazırlayanlar: Fuat Keyman, Ömer Madra, Mithar Sancar, Ersin Kalaycıoğlu ve Ali Yaşar Sarıban. Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için.